Radyo tiyatrosu. Yıkılanlar Yazan Samuel Beckett Çeviren ve radyoya uyarlayan Aziz Çalışlar Yöneten Alev Sezer Efektör Erhan Mesudoğlu Oynayanlar Bayan Suna Selen, Christy Ertuğrul İlgin Bay Tyler Bilge Zobu Bay Slokum Pekcan Türkeş Tommy Tunç Günbay Bay Bare Uğur Taşdemir, Bayan Fit, Seray Düşen Kalkar, Kadın Sesi, Ayten Uncuoğlu, Dolly, Eşber Güvenç, Bayroni, Nüvit Özdoğru. Zavallı kadın, o harap evde bir başına. <Gülüyor> Sen misin Cresti? Benim efendim. Katırı gibi oldum da. Zavallı karın nasıl? Eh, eskisinden iyi değil efendim. Ya kızım? Eh, eskisinden kötü sayılmaz. Ne bekliyorsun? ben ne bekliyorum belki. yarışlar için güzel bir gün efendim güzel ya böyle gider mi dersin gider mi ee, siz e, galiba Şş. posta treninin sesi sanki ilk defa duyuyorum canı çıksın posta treninin Neyse Sekaliye şükür. Rayların uzaktan gelen gürültüsünü duymadım sanma. Yemin ederim. Demek hiçni yok hatırlar. Hiç şaşmam doğrusu. Tezek için bir ihtiyacınız var mıydı? Tezek mi? Ne tezi? Hayvan tezi. Hayvan tezi mi? Senin şu samimiyetine bayılıyorum Kristi. <gülüyor> Bey'e söyleyelim. Kristi. Buyurun efendim. Benim konuşmamda bir tuhaflık buluyor musun hiç? Ya, sesimde demiyorum. Söylediklerimde. En basit şey söylüyorum. Yine de konuşmamda bir tuhaflık seziyorum. Tezek ha? Bu yaşta ne işiniz var bizim tezekle? Ben ne bekliyorum ki burada? takım şeyler olduysa oldu otur oluruna bırak her şeyi kaldıramıyor muyum ne? De. De. De. Canı cehenneme her şeyi hayvan yerinden kıpırdamıyor bile İstasyona geç kalmak istemiyorsan benim de hareket etmem lazım Ey yarabbi daha demin yerinde duramıyordu bu hayvan şimdi kıpırdamıyor bile At şunun kıçına bir kırmaç. Daha hızlı. Bir Biri bana bunu yapacak olsa hiç kırıtmazdım. Nasıl da bakıyor yüzüme. Emin olmak istiyor. Nemli koca gözler. Acı çekiyor sanki. Ancak yana doğru çekilirsem şu bakışlarından kaçabilirim. Asıl gendere kebir şunun gözlerini üstümden o ne korkun şey ne yaptım sanki ben bütün bunları hak edeceğim ne yaptım ne çok eskiden yo yo çok eskiden yaptığın şeylerin Ahını şimdi çekeceksin nasıl gideceğim gidemiyorum ki. Aa, şu yolun üstüne bir perde gibi yığırsam bir daha kalkmasa. Üstünü toz toprak, kurtlar, becekler kaplamış koca bir leş Kürekle kazırlardı artık Hey yarabbim Gene başladım bu. Posta treninin sesi Ne olacak benim bu hale? Ama. Lanet bir koca karının tekiymişti. Ben bilmez miyim kendimi? Acı çekmekten, iğnelenmekten, incelikten, kiliseye gitmekten, yağ bağlamaktan. <gülüyor> koca karılarında <gülüyor> çocuksuzluktan yıkılmışım biri. Ne? Ne? ...benin bütün muhtaç olduğum şey bu. Ufacık bir sevgi. Bayan Rooney... ...böyle güzel bir günde karşılaşmak ne güzel. Ha, şapkamı çıkaramadığım için hoşgörün. Az kalsın düşüyordum. Ah, Bay taylor... yüreğime ağzıma getirdiniz. Böyle sessizce geliyorsunuz arkamdan. Aman yarabbim. Zil çaldım ama bayan Rooney... Daha sizi görür görmez başladım çalmaya. Aa, inkar etmeyin şimdi. Siz başka siz başka baytalar. Savallı Karadistan ne haber? biliyorsunuz aldılar her şeyi. Bir şey bir sürü numara işte canım Torunsuz kaldım şimdi. Ay yana yalpalayın öyle. Tar aşkım, Ya iyi Ya senin in Elimle omuzunuza hafifçe dayanlayayım. Ne dersiniz Bay Rooney? İzin var mı? Ay Bay Rooney, <gülüyor> Bay Tyler. Oh, kamyoneti geliyor. <gülüyor> Bir şey yok ya Bay Tyler. Ha, ah, nerede bu adam? Oh, oradaymışsınız. Tam zamanında kurtardım paçıyı. Evden çıkmak intihar. Ya evde oturmak Bay Tyler. Evde oturmak ne sanki. Istırap içinde eriyip gitmek. İşte üstümüz başımız hep toz toprak. Efendim? Yok bir şey bayağı Roni yok bir şey. Kendi kendime içimden küfrediyordum. O kadar içimden sadece. Ah işte arka teker inmiş gene. Sözde yola çıkmadan demir gibi şişirmiştim. Şimdi jantlar sürtüyor. Çok yazık. Ön tekerlek olsa aldırmazdım ama arka tekerlekler. Arka tekerlek, zincir, ya gres yağ, şaft, frenler, vites... Ay yo ay o, yetti, yetti artık. Ha, çok mu geç kaldık dersiniz? White eye'la. Saate bakacak cesaret yok bende. Geç ne demek? Ben bisikletle son sürat gelirken geç kalmıştım zaten. Şimdi ne kadar geç kaldık artık Tanrı bilir. Keşke hiç laf etmeden yanınızdan geçip gitseydim. Kimi karşılayacaksınız Bay Baytay'la? Hardy. Birlikte dağa çıkardık. Bir keresinde hayatını kurtarmıştım. Aa, hiç unutmam bunu. Bir dakika, duralım. Şu üstümüzün başımızın tozunu silkeleyelim. Doğrusu her şeye rağmen insanın bu havada ayakta sağlam kalıp hastanelerde yatmaması ah ne güzel şey. Sağlam mı diyorsunuz siz buna? E, o zaman e, yarı sağlam diyelim. Kendi adınıza laf edin siz Bay Taylor. Ben ne yarı sağlamım ne de öyle bir halim var. Dikilip durmayayım. Bu toz yüzünden vakit kaybedecek Niliza. Nasılsa gene bir araba geçer. O halde yola çıkalım. Ne dersiniz? Aa, ay, ay, hadi gelin, gelin bayağı. Yola, yola koyulun siz Bay Tyler, siz getir. Bırakın beni. Ben... ...şu güvercinlerin sesini dinlemek istiyorum. Benim zavallı kördanımı görecek olursanız deyin ona... ...gene her şey öyle üstüme üstüme gelmeye başlayınca evden kaçtım. Onu karşılamak için. Senin o zavallı karın var ya deyin ona... Yine öyle üstüne üstüne geliyormuş her şey öyle dedi. Sonra döndü eve, doğru eve. Hadi bayan Rüney gelin hadi. Posta treni kaçmamıştır daha. Siz hele şu boş koluma tutunun. Nasıl olsa zamanında varırız daha vakit bile kalır. <gülüyor> bu da şimdi? Görmüyor bu Başım derdi. Zavallı insanlara hiç saygı yok mu sizde? Beni. <gülüyor> Menü. Beni. Hadi bayanlar o Gelin hadi posta treni kaçmamıştır daha. Siz hele bir tutunun şu boş koluma. <gülüyor> Nasıl olsa zamanda varırız daha vakit bile kalır. 40'ta olacak şimdi. Ne bileyim. Belki de elbisine giriyor. Yaş dönümüne hazırlanıyor. Hadi bayan. Niye hadi gelin hadi daha posta treni eminim gelmemiştir B biliyorsunuz zaten Çekip gitsenize siz bayroni Taylor, gitseniz de beni incitmeye bıksanız Ne biçim ülke burası Bir kadın hiç emekli borsacılar tarafından rahatsız edilmeden içini dökemeyecek mi Onu da kırmayın bari Parçalayacaksınız lastiği ...Venüs'ün kuşların. Oh, lanet kursu. Bir çıkarabilsem hiç kimseler görmedi. <gülüyor> Bay Tyler, Bay Tyler... ...geri dönün, çıkarın şunu üstümden. <gülüyor> <gülüyor> Neyim var benim böyle? Var? Huzursuzum hem Buruşuk pislerimin altında Kafamın içinden Zorlayıp duruyorum kendini Ah bir atom haline gelebilsem İnsanlar atom haline Atom Tanrım Tanrım Kötü bir şey oldu Bayan Rüney, iki büklü mü olmuşsunuz, midenize mı girdi? Şu limuzin arabanın içindeki, benim eski hayranlarımdan at yarışları katibi olmasın sakın? Ee, şans işte Bayan Rüney, ee, siz de mi bu yoldan gidiyorsunuz? Evet Bay Slavkom. aynı yolun yolcusuyuz, zavallı ananız nasıl? Teşekkür ederim iyi sayılır. E, sancılanmasın diye dikkat ediyoruz. Önemli olan da bu. Öyle değil mi Bayan Rooney? Öyle tabii Bay Slokum. Önemli olan da bu. Yalnız bilmem nasıl beceriyorsunuz. Aman eşek Senin Eee benim arabaya buyurun hanımefendi. E, ne dersiniz? Aaa ne iyi olurdu Bay Slokum. Ne iyi olurdu. Ma Nasıl bineceğim, çok yükseklerdesiniz bugün. Herhalde şu yeni balon lastiklerden olacak. Tentesi açılmaz mı bunun? <gülüyor> <gülüyor> Yok, yapamayacağım. <gülüyor> ah, aşağı inip yardım etmeniz gerekiyor Bay Slocum. İzlediğiniz e için, Esasen gibi ben de inmediğim. Çok hoş, çok hoş, benim hiç yanım tutmuyor. Sefil koca karı. E ee şimdi bayan nasıl halledeceğiz? Başla. Beni bir küval farz edin. Tamam. İşte. Beni. Daha yavaş. Durun. Ağırın. Ağırın. <gülüyor> yukarı çıktım diye nasıl gideceğim aşağı inersiniz bayan bunu inersiniz e, sizi yukarıya çıkaramam belki ama aşağıya indireceğinden emin olabilirsiniz he. hadi şöyle <gülüyor> Kösteli görmeye mi başladı? Yok canım, ya demek istediği öğrenirse farkına varırsa yırtın nede? Ne yapıyorsunuz Bay Swokow? Beni bakıyorum camdan dışarı Bayan Runi. Karşımdaki boşluğa doğru. Yalvarırım çalıştırın şunu gidelim. Ne korkunç şey. Her sabah rüzgar gibi giderdi. Şimdi ölü gibi. İnsan bir iyilik yapmaya görsün. Karşılığı bu. Azıcık zolasam mı? Ha, hava almış hava almış. Ah! Dikkat! Tavuk! Anacığım ezdi tavuğu. Söyledi ses. Ne? ne? Aa, bir dakika önce eşinin duruyordu köprüde giden. Yolun üstünde, şu güneşin altında. Daha değil mi? Derken bit Osmanlısı, sonra gül. Ne dertleri varsa hepsi yok oldu bütün o kuruşkaya yatmalar. atmalar. taklama, sonra sessizlik. Nasıl olsa boğazlayacaklar da bir gün. Geldik. Neyse ben ineyim. ...duruyoruz işte. Bir de geçti, işte, siz kalkmış korna çalıyorsunuz. Şimdi çalacağınıza o zaman... Tommy, Tommy! Gel buraya da yardım et şu bayana. Çakılıp kaldı. Tommy, aç kapıyı da çıkarın şunu dışarıya. Tabii efendim. At yarışları için güzel bir gün. Tahmininiz ne efendim? Sen benim halime bakma. Aldırayım deme hiç. Ben yaşamıyorum. Apaçık gerçek o. Tanrışkına Tommy, e, ne deniyorsa sana onu yap. Başüstüne efendim. hadi bayan Rooney. Tommy, dur. telaş Şu alt, şu alt gibi aşağı doğru yukarı iner. Ayam yere değsin yeter. Hadi. E, başınıza dikkat edin bayan. Dur. Yavaş şimdi yavaş. Tarra aşkına başımı getiriyorsun. E, Eğilin bayan Rooney. Başınızı dışarıya çıkarın. Elbette bu yaştan. Aşağı doğru itekleyin onu efendim. <gülüyor> Yazıklar olsun. Hadi çıkıyor işte. Doğrulun bayanım. <gülüyor> oh. Oh. Çıktın mı? Oh, oldu. Tony, Tony Hangi cehennemdesin? Lady'ler <gülüyor> kupası için bir fikriniz var mı efendim? Bana hızlı heri düştü. Who's <gülüyor> Harry mi? O Bostan bey gülü Tony. Tommy. Oh bayan Rooney. Kim o metes senin okuyan adam Tommy? İhtiyar sessiz sularım. Ses ses su Ne güzel konuşuyorsun sen büyüklerin hakkında. Ses ses almış. Ya sen misin? Bir yetim. Ne işin var senin burada? Ne dolanıyorsun yolun üstünde? Senin yerin burası değil. Fırla yukarı, kamyonu boşal. Başımızı çevirene kadar tepemizde olacak 12-30 treni. Yaşlılara yardım et. Karşılığı bu. Sözde dinimizde böyle şeylerin... Defol! Rapor ederim sonra görürsün. Kürekli mi girelim yani? Tanrı bağıştasın. Hayat zor. Ee, Bayan Roni, sizi yine buralarda ayakta görmek ne güzel. Epeydir yatıyordunuz. Yine de az yattım sayılır Baybera. Ne kadar oldu sizin istasyon şefliği Baybera? Hiç sormayın Bayan Rony hiç sormayın. Babanız bıraktı siz onun yerine geçtiniz yanılmıyorsam. Zavallı babacığım rahat yüzü görmedi hiç. Hatırlıyorum da iyice Meraklı bakışlı Ufak tefek Kırmızı yüzlü Du bir adam Duvar kadar da Zor huysuz ters biri Bay Bayram, Yakında işinizden ayrılıp Gül yetiştirmeye başlarsınız herhalde Siz mi dediniz 12.30 treni az sonra Tepemizde olur diye Evet ben dedim İyi de, benim saatim doğru gidiyor sayılır. Yani bir zamanlar doğru giderdi. Sekiz ayarına göre şimdi tam... ...12.36 oluyor. Posta treni daha gelmedi. Yoksa işte gitti ben de fark etmedim. Hatırlıyorum çünkü... Bir an öyle üzüntülüydüm ki, üstümden lokomotif geçse fark etmezdim. Gitmeyeyim Bay Beryal? Bay Beryal! Bay Beryal! Ne var Bayan Rony? İşime gitmek zorundayım. Rüzgar çıkıyor. En iyi saatler geçti. Yağmur başlar şimdi bütün öğleden sonra devam eder. Akşam bulutları dağıtır sonra batan güneş ışıkları yükselir sonra güneş batar baybey baybey bunların hepsine bir yabancılık hissediyorum ama geliyorlar ben çağırmadım neyse iyilik dolu bir halleri var yardım etmek istiyorlar. Hayda seviniyorlar beni gördük elde. Birkaç saniye söz. sonra yine kendi kendime bir boşluk. Çıkma malıda bu gece şarap. Kaportama malıda <gülüyor> denen o kadın oradaydı. Işte. Selam verecek mi bakalım? <Gülüyor> Bayan Feth! Görmüyor musunuz beni Bayan Feth? Bayan Rony, gördüm sizi gördüm ama siz olduğunuzu çıkaramadım. Geçen pazar yan yana dua etmiştik mihrabın önünde. Hatta aynı tastan içtiydik. Çok değişmişim o günden beri? Yo, hayır Bayan Rooney. Hayır kilisedeyken Tanrı ile baş başayımdır. Siz de öyle değil misiniz? Törenden sonra dışarıya temiz havaya çıkınca gözlerim hala kamaşır. Kim var kim yok unutur yürür giderim. Doğrusu bu insanlar da anlayış gösteriyorlar artık bana. Tanıyorlar beni, aldırmıyorlar. İşte diyorlar dalmış yine gidiyor Bayan Fit. Dokunmayın kendi Tanrısı ile o baş başa. Sonra üzerlerine gelmemden çekinip kaldırımda bana yol açıyorlar. Evet, dalgınım, dalgınım çok, hafta içinde bile. İnanmazsanız anneme sorun. Tereyağlı ekmek yerine dantel örtüyü yemeği kalkınca... ...heti der annem, nasıl bu kadar dalgın olabilirsin? Aslına bakarsanız o sıralarda orada değilimdir. Kendimle baş başa kaldığım zamanlar... ...bir gören olmazsa eğer havalanıp uçacağım gibi geliyor o an için. Yuvaya doğru. Saçmaladığımı sanıyorsanız haksızlık edersiniz. Gözümün önünde koca bir soluk leke duruyor sadece. Acayip bir koca soluk leke. Bir şey mi oldu Bayan Rooney? İki büklüm kıvrılmışsınız, normal göremiyorsunuz. Maddy Rooney. Kızlık adıyla Maddy Koca bir soluk leke. Bir bilseniz içler acısı haliniz var Bayan Fett. Tam içler acısı. O halde madem buradayım yapabileceğim bir şey var mı sizin için? Beliş'i yokuşun üstüne çıkarırsanız Bayan Feth... ...ben de Tanrı'nın hep sizle birlikte olduğuna kanaat getireceğim. Hadi Bayan Rune'yi taş Tanrın için benimle olmasın ki? Hiçbir karşılık beklemiyorum yoksa kendimden vermiş sayılmam. Bu sözleri bana yaslanmak için söylediğinize veriyorum Bayan Runi Koluma girsin diye Bay Berolda rica ettiydim. Sef koluma girmesi için arkasını dönüp gitti. Koluma mı girmek istiyorsunuz Bay Rüni? Bu mu isteğiniz? Senin koluna, bir başkasının koluna. Yardıma uzanmış bir el istiyorum bir an için. Ey yarabine bir cebetin ya. Bay Rüni, bir şey söyleyeyim mi size? Siz yerinizden hiç kıpırdamasanız çok daha iyi olacak. Beyam Feth gelin buraya. Bir papaz çağırmadan avaz avaz kolunuza girmek istiyorum. Bütün dini bütün insanlar ne yapıyorsa ben de onu yapıyorum. Karıncalar da yapıyor. Sümüklü böceklerde. Görmüştüm bir kere. Yo canım senin için bir mahsuru yoksa öbür kolun. Her şey bir yana sola <gülüyor> Aman yarabbi kızım, bir torba kemiksin, azıcık toplaman lazım. Metehorn'dan <gülüyor> <gülüyor> bile bin beter burası. İçecektiniz mi siz Metehorn'a? Bayağı fit. Oh, balayı için güzel bir yer. <gülüyor> bir trabzan koymazlar şuraya sanki. Soluk oh, oh, bir sıkıntıdır oh, üstümden daha kalkmadı gece karanlık ve ben uzaktayım yuvadan Kesin bayan Ronik, kesin yoksa bırakırım kolunuzu Resitanya'da da söyledikleri bu değil miydi? yoksa daha önce Taşri devrinde de söylüyorlardı? Ne dokunaklı olurmuş kim bilir. Yoksa Titanik'te olmasın. Nedir oh. evet, bu? Oh. Tam sözleşecek <gülüyor> gün. Ah, dur. Bak bak bak! Ne var anne? Yani? Birbirlerine girdiler. <gülüyor> Birbirlerine girdiler. Oh. Yedi düvelin eğlencesi olduk şimdi yediydi yanılmıyorsam hiç habersiz tam midenin orta yerine yumruk indirmekle kendinizden küçük savunmasız insanlara ne güzel davranıyorsunuz bay bayarıl annemi gören var mı Bu da kim oluyor? Esra Rengiz bayan fit yüzünü görsek bari. hadi canım sen hazırsan ben de hazırım çekilin yoldan densizler <gülüyor> dikkat et kendine teşekkür ederim bayan fit <gülüyor> Çok teşekkür ederim, bu kadar. Yeter, bir şu duvara, bir çuvalı yaslar gibi, yaslayıverin şimdi, Heh. tamam. Bütün bu kavga görüntü için, sizden özür dilerim ben affet. Annenizi, aradığınızı bilseydim, hiç rahatsız etmezdim. Ne demek olduğunu, bilirim çünkü. Tavga mı? Hadi Dory'cim, adamlar gelmeden biz yerimize geçelim. Ver elini. Sıkı tut canım, ezilir kalırız sonra. Günaydın Bay Taylı. Günaydın Bayan Fit. Günaydın Bayan Fit. Günaydın Bay Beryl. E, annenizi mi kaybettiniz Bayan Fit? Son trenle geleceğini söylemişti. Böyle susurduğuma bakmayın. Aklınıza başka bir şey gelmesin. Ne olup bitiyorsa her şeyin farkındayım. Son tren dediğinizde... Ağrılarım dindi. Bir şey çekildim diye... Ölü pohpalamaya başlayayım birbirinizi. Popolamayın yok. Yo. Ne varsa her şey Bütün şu tepelerin... Düzlüğü... Kıbrılıp giden şu yok Kırmızı tribünlü yarış alanını... Banyo istasyonunu... Sizleri bile... Hah... Sana söylüyorum. Ufacık şu gökyüzünün sinem mavili, hepsini görüyorum. Şurada duruyorum, hepsini görüyorum. Kendi gözlerimle, Kendi gözlerimle. Aa, benim bu gözlerim sizde olsaydı anlardınız. Bu gözlerin görüp kaç arpatlı şeyleri? Nedir? Aptım mı? Şu bet. Son tren dediğinizde, son tren deyince Bayan Fit, 12-30 treni demek istediniz herhalde. Tabii, başka ne olabilir ki Bay Tyler? Makul başka ne söylemek isteyebilirdim ki? Hiç dert etmenize gerek yok o halde Bayan Fit, 12-30 treni gelmedi daha. Bakın, yok, ba yok, yo, hayır, hayır, e, yolun üstünde, hayır Bayan Fit, gösterdiğim yana bakın. <gülüyor> Orada, orada. Görüyor musunuz şimdi işareti tam dokuzun, şey ya da üçün işte her neyse. <gülüyor> <Orada şimdi. gülüyor> Teşekkür ederim Bay Baral. İyi ama saat şimdi... Biliyorum bayan Fit, saat kaç hepimiz çok iyi biliyoruz. Ama acı gerçek şu ki 12.30 treni gelmedi daha. Bir kaza yoktur ya. Sakın raydan çıkmış olmasın. Ah sevgili anacığım benim. Yemeğe de dil balığı vardı. <gülüyor> Kes <satsız> bir atıyı. <gülüyor> Git kulübeye bak bakalım. Bay Kesi'ye bir şey gelmiş mi benim için? Zavallı dağ. Başlarına bir felaket gelmiş olmasın? Hadi bayan fit. Umutsuzluğa hiç ya. Hadi, hadi hadi bayan fit. Umutsuzluğa kapılmayın. <gülüyor> Düzelir her şey en sonunda. Durum nedir bay barrel? Bir çarpışma falan yok ya. Çarpışma mı? Ne harika. Çarpışma Biliyordum zaten. Hadi baya platforma doğru gidelim azıcık. Evet hepimiz öyle yapalım. Ne dersiniz? Fikir değiştirdiniz? Aa, yanlış da sayılmaz. Burada bekleme odasının gölgesinde iyiyiz. Bir dakika izninizle. Bay Bell. Bir yere savuşmadan size bir şey sormak istiyorum. Lütfen ortada makul bir sebep olmadan. En yavaş tren bile şu kısacık yolda tarif eden on dakika hatta daha geç kalamaz diye düşünüyor insan. Ayrıca biliyoruz, sizin buradaki istasyon bütün demiryolları içinde en iyi işletilen istasyon. Bak işte öyle durumlar oluyor ki bu da yetmiyor. Yetmiyor işte. Bay Barrel, bıyığınızı ısırmayın bırak. Şimdi şu tren sahibi talihsiz kişilerin en sevdikleri değilse bile en yakınları sayılacak bizlere birkaç laf etmenizi bekliyoruz. Bay Beryl, galiba ufak bir açıklama yapmanız gerekiyor. Hiç değilse içimiz rahat etsin biraz. Hiçbir şey bilmiyorum. Bildiğim tek şey bir aksaklığın oldu. Bütün atlarda gecikme varmış, gecikme varmış, aksaklıkmış, ah, şu bekarlar biz burada sevdiklerimiz için içimizi yiyoruz, boysa ise kalkmış aksaklık diyor. İşte Tommy geliyor, hem de koşa koşa, hiç değilse böyle bir şey görmemize fırsat verilir. Geliyor, geliyor, geliyor, ufukta. Bosta Treni, Bosta Treni! Dan, gitme. Dan, hoca bu gece ne? Dan, yok, O bir işte tren de. Ben buralara gelmek için ne sıkıntılara katlandım. Oysa yok tren de. Bay Baro. niye yok tren bir şey mi oldu? Hayalet görmüş gibisiniz. Tommy... ...beyi gördün mü? Buralarda efendim. göz kulak oluyor. Dan! Buradasın. Nerelerdeydin? Nerede? Neredeydin bu kadar zamandır? İnsanların içinde. Öp beni öpeyim mi? Herkesin içi net platformda. Kocuğun önünde aklını mı kaçırdın sen? Jerry kusura bakmaz. Demi Jerry? Evet efendim. Zavallı baban nasıl? Alıp götürdüler efendim. Demek yap yalnız kaldın. Evet efendim. S sen, sen niye buradasın? Hiç haber vermedin. Sürpriz yapmak istedim. Doğum günün için. Doğum günün mü? Hatırlamıyor musun, banyoda iyi dönüşler dilemiştim ya, sana. Duymadım. Boyun bavile vermiştim, üstünde işte. Kaç yaşımda oldum şimdi? Bırak bunu, hadi gel. Oğlanı ne diye taktın peşine? Bir peni vermek gerekiyor şimdi. Unuttum öyle bir geliş geldim ki buraya pis iğrenç herifler bana iyi davran ben bugün iyi davran bak ver bir peni işte Hadi. iki yarım peni Jerry koş şimdi mideni bastıracak güzel bir şeyler al kendine peki efendim pazartesi gel gene yaşıyoruz o baş üstüne efendim <gülüyor> Altı beni yerine, beş beni karettik. Ne değeri var sanki? İyi değil misin sen? İlk ve son kez aynı anda hem konuşmamızı hem yürümemizi istememenden. Tamam. Bir daha söylemeye bunu sana. İyi değil misin dedim. Şu hendiyi atlatalım hele. Kola, koluma boynuma. Ee, i̇çsin mi sen gene? Pelte gibi salladıyorsun. <gülüyor> hiç yürükleyince kar var mı sende? <gülüyor> Hendeye yuvarlanacağız. Oh dan. Çak. Eski günlerdeki gibi olacak. Kendine gel. Yoksa yollarım şimdi Toby'ye bir, bir taksi çağırır. Sonra atıp benim ya eş beni be be yerde sustar hiç çıkalım tabii ya daha hem stamp oh oh oh iki iki bir daha, daha. gitgide fakirleşeceksiniz işte. kararıyor gitgide kararıyor ortalık en iyi saatler geçti gitti. Koca koca damlalar toprağın üstüne... ...paldır küldür düşmeye başlar şimdi. Hadi! Hadi! Hızlı gidelim! Evde aşıklar! <gülüyor> Evde ateşin önünde otururuz böylece. Körlük faslı da biter. Sen bana okur. Dur! Dur! Şu masamaklardan belki... ...beş bin kere inip çıkmışımdır. Yine de kaç tanedir sayısızım Altı dediğim zaman ya dört ya beş ya yedi ya da sekiz çıkıyor. Aklımda beş diye kaldığında ya üç ya dört ya altı yedi yedi çıkıyor. En sonunda anlıyorum ki yedi. Ha. Bu da ya beş ya altı ya sekiz ya da dokuz çıkıyor. Gece sayısını mı değiştiriyorlar diye merak ediyorum sonra. E sen... Sen kaç basamak saydın bakalım. Saymamı isteme benden. Ben, olmaz şimdi. Saymayacak mısın? <gülüyor> Sana hayat başka iç rahatlığı veren bir şey olur mu? Hı. Lütfen basamakları saymanın sırası değil. Ben hep yanlış sayarım. Sonra yaranın üstüne düşerse... ...benim şu halimin üstüne tüy dikerse. O Tutun bana. Tutun bana. Tüzel şey. Defalileş. Ye. İşte gelecek. Demek senin iyi dediğin şey bu. Endiki işte. O kadar da kötü sayılmaz. Biliyor musunuz? İşten çekilmeyi düşünüyorum. İşten çekilmeyi mi? Ekle Ama oturacaksın? <gülüyor> <mi>? Yerinde. <gülüyor> Şu kahrolası basamaklardan bir daha çıkmam hiç değilse. Bu cehennem yoldan da son kez geçip gitmiş olurum böylece. Evde sırtımı dayar. Bir sonraki yemek vaktine kadar saatleri sayarım. <gülüyor> Bu fikir hayat verdi bana şimdi. Aklımdan çıkmadan doğru, ileri! Dikkat et, yol buradan yukarı. Aferin. Emniyetliyse. Önümüzde evimize doğru dümdüz uzanıyor yol. Dümdüz ya dümdüz yol diyorsun sen buna? yürürken konuşma. Biliyorsun kalbin için iyi değil. Sadece bir ayağını ötekinden önce atmaya bak nasıl deniyorsa işte. Ne böyle? Yes şimdi. Ya Rabbi. bir şeyler oldu. Bütün o telaş unuttu. Ama ya Rabbi. Ma, bilmen lazım. Öyle adlandırdın sen. Ne oldu? Söylesene. Olacak bir şey ben... ...hiçbir zaman bilmem. Bana söylemeden hiçbir yere kıpırdamıyoruz. O beş dakikalık... ...gecikme. o dakikalık... ...yolda. Duyulmuş şey değil. Hadi hadi. Hiçbir şey bildiğim yok benim. Çek. Çek. Çek. Kovundan sirgeleyeceğim. Öğrenmem lazım. Trendeydin sen. Kalkarken ne oldu? Mı? Yolda mı oldu yoksa? Yolda mı oldu bir şey? Dön! Niye söylemiyorsun? Davallı Mehdi. Ne ki o öyle? Rinçleri, bizimle eğleniyorlar. <gülüyor> Dönüp karşılarına çıkalım. korkutsa da onları. Açtılar. Küçük bir çocuğu öldürmeye kalktın mı hiç? Küçük, talihsizin biri, koncasından kopuyor. Kışın, çok geçerler. karalık yolda eve giderken, az kalsız oğala saldıracak gibi oldum kaç kez. Kavaldı geri... Beni tutan şey neydi acaba? İnsan korkusu değil... Şimdi de... Geriye doğru gidelim mi azıcık? Geriye mi? Ee, ya da sen ileriye ben geriye... Mükemmel bir çift... Yüzleri ters dövmüş... Dante'nin lanetlileri gibi... Ne var seninle? Ben... İyi değil misin? <Gülüyor> i̇yi mi? Sen hiç iyi gördün mü beni şimdiye kadar? Benimle tanıştığın gün yatakta yatıyordum. Evlenme teklifi ettiğin gün hastaneden taburcu edilmiştim. Bir değilsin. Benimle evlendiğinin gecesi ambulansla gelmişlerdi beni almaya Unutmadın herhalde. Ya, ya. İyi pek söylenemez. Ama çok kötü de sayılmam. Eskisinden iyiyim denebilir. Gözler mi kaybedişim Ufak bir darbe oldu. Sağır değil sizde kesinsem. Gene yüz yaşıma kadar nefes alıp vermeye devam ederim sanıyorum. Zaten öyle yapıyorum hep. Yüz yaşıma mı girdim ben bugün ha? Hadi. Yüz yaşımda mıyım ben şimdi? Her yer sakin. Görünürde tek canlı yok. Durup soru soracak kimse yok. Dünya tıkınmakla neşgul. Rüzgar hafifçe kıpırdatıyor yaprakları. Kuşlar bakmışlar ötmekten. Inekler koyuplar zaten gevş getiriyorlar. Köpekler ...susmuş. Taşıklar uyuşuk uyuşuk yatıyor. Ta o içinde bir başımla. Soru soracak hiç kimse yok. Saat burada, Yola çıktık. Yemin ederim ben. Nasıl yemin edebilirsin? Yemin edebilirim diyorum işte. Anlatayım istiyor musun? İstemiyor musun? Ağaç vurdu kalktık. Her zaman ki gibi kompartmanda yalnızdım. Yani ben öyle sanıyorum. Ö önlemeye kalkmadım çünkü. E kafamın içi. He niye otur... Evet, evet orası. Say, niye oturmuyor sanki bir yere? Kalkamayız diye mi? Korkuyoruz acaba? Ha? Nereye oturacağız? Bir sıra ya. Sıra, sıra yok. Öyleyse bir banka, bir, bir banka <gülüyor> çekelim. Banka yok. Oturamayacağız o halde. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> başka ülkelerdeki yollar geçiyor. Başka yollar geçiyor kapalıma içinden. Bir başka ev, bir, bir başka ben ne anlatmaya çalışıyordum sana Kafanın, Kafanın içiyle ilgili işi. Ha. Kafanın içiyle mi ilgili? E, emin misin? Hı. Kafanın aa, aa. Ha! Ha! <gülüyor> <gülüyor> yalnız oturdum sırada. İç saatlerden sonra böyle trende eve döndüğü zaman da sık, sık olur bu Sanki... Çinler top koşturuyordu kafamın içinde. Mevsimlik bilet dedim yılda. On iki patlıyor. <gülüyor> Sen günde ortalama ilişkiliğinde altı birini kazanıyorsun yani... ...ancak yuvarlanıp gitmene yetiyor bu. İyiciyle, içiciyle, kötünüyle, dergisiyle... E ...sonunda evde daha düşüyorsun. İyi şey ekle buna, kira. Ama bunu Travoy parası, işte kısınma, Rusat masrafları, <gülüyor> saç saçsak alır acaba, bahşiş, iş baş, ...akla gelmeye daha bir, bir bin bir şey. Şurası kesin dedim. Evde bütün bir, bütün bir yaz, kış, gece gündüz yatakta yatıp sadece pijama değiştirmekle daha çok arttırabilirsin. Ee, öyle dedim. İşte dedim. İşten dedim moruk, çekir şu işten o senden çekildi bile. <gülüyor> İnsanın böyle sağlam düşündüğü anlar oluyor. Çok üşümüş, güçsüz hissediyorum ki. Öte yandan ev hayatının da ürkütücü yanları var dedim. Toz almak, silmek, süpürmek, havalandırmak, yıkamak, fırçalamak, cilalamak, ütü yapmak, kurutmak, biçmek, kesmek, kazmak, küreklemek, vırmak, çarpmak, çırtmak... <gülüyor> <gülüyor> bir de altta da ekle buldun üstüne. günü ara verme, pazar dinlenme. <gülüyor> Bunlar bir, bir fikir verir sana herhalde. İyi de iş gününden farkı ne? Çarşambadan, cumadan, <gülüyor> cumadan farkı ne? Düşünceği aldım sonra. <gülüyor> Benim o sakin arka sokağa bakar, alt kattaki ofisimi... ...silik takımları, koltuğu, tül perdeleri düşürdüm. Camlı camlı oraya gömülmenin ne? Saat 10'dan, saat 5'e kadar. E, hadi bir elinde bira, öbür elinde balık filetosu olsa değilse. Hiçbir şey dedim. Dört başı mağmur bir ölüm bile bunun yerini alamaz. Tam o sırada... ...durduğumuzu anladım. Ne, ne, ne sakladık duruyorsun öyle? Baygınlık mı geldi? Çok üşümüş, baygın hissediyorum <gülüyor> Rüzgar yazlık etalimden içime işliyor. Üstümde bir şey yok sanki. Zaten on bir beri doğru dürüst tutmaz ayakları. Dikkat <gülüyor> Ben konuşuyorum sen rüzgarı dinliyorsun. ne değil. Dinlemeyi istiyorum. Anlat sen. Ne varsa. Koştururuz sonra. Ara vermeye sıp sağ salim varıncaya kadar. Hiç durmadan. Sağ salimiz. Sığınağımıza varıncaya kadar. Biliyor musun Mehdi? Bir de ölülerin değille uğraştığını sanacak senin. Sahiden ben. Ne demek istediğini çok iyi anlıyorum. Sık sık hissederim ben bunu. Anlatılmayacak kadar insana işkence veren bir şey bu. İtiraf edeyim ara sıra bende de oluyor. Kendi söylediğim şeyi kendim dinlediğim zamanlar. Biliyorsun zamanla geçer. Zavallı gelip çiğme de öyle oldu. Esas söylenmesi gereken şey bu. Hı ee, hı. Aman ah, Küçük, kıvırcık bir kuzu alıyor. Anasından süt emmek istiyor. Bunların durumu eski çağlardan bu yana değişmedi hiç. E, neresinde kalmıştı bu hikayenin? Durmuştunuz. Hah, evet. Tabi istasyona geldiğimizi, az sonra da yola çıkacağımızı düşündüm, başka bir şey görmedim, yerimde oturdum, hiç çık yok, bugün her şey ne kadar sıkıcı dedim, Ney var ne bilen, zaman geçip de bir şeyler olmayınca yanıldığımı anladım. Stasyonda değildik. Fırlayıp başını çıkarmadım mı pencereden? Ne yapacaktı? Seslenirdin, ne olduğunu anlardın. Aldırmadım ne oluyor diye. Yerimde oturdum sadece. Şöyle diyordum. Tren hiç kalkmasa da olur. Umurumda bile değil. Sonra yavaş yavaş nasıl diyeyim lan? Azıcık canım. Bir heyecan kapladı içimi. sinirden ya ama eminim şimdi anlarsın ya bir türlü kapatılmışlık duygusu evet anlıyorum burada azıcık daha kalacak olursak dedim ne yaparım bilmem ayağa kalktım kafeste hayvanlar gibi bir yukarı gidip gelmeye başladım kopartmanın içinde yardımı olmuştur belki bana sonsuzmuş gibi gelen o aradan sonra kalktık ondan sonrası Beryl'in o iğrenç adı bağırıp çağırışı indi başa İçeri insanların olduğu yere doğru götürdü beni. Gerisini biliyorsun. Ne yana dönük benim. Ne? Ne yana dönük olduğunu unuttu. Başını çevirmiş. Sen değil üstüne eğiliyoruz. Bir köpek ölüsü yatıyor aşağıda. Hayır. Çürümüş yaprak sadece. Haziran'da. Haziran ayında çürümüş yaprak. Evet canım ta geçen yoldan kalma ve daha önceki yıldan daha öncekinden İşte Orada gene Güzelim sarı salkım Zavallı bütün püskülleri uçup gidiyor İşte ilk damlalar başladı Çiseler şimdi sen bana aldırmama ben kendimle konuşuyorum sadece. <gülüyor> katırlar doğurur mu acaba? <gülüyor> ne? Ne? Acaba iş sen bana aldırmama yoksa kısır silah olacağız. Katırlar mı? Ne oluyor ne oluyor ne Katırlar doğurur mu? Yani katırlar kısır falan değil değil mi? Döltsüz değillerdir yani. Biliyorsun sıfat iyiymiş. Profesör Reus'a sordum He, o, o bilir o. Onun bilmesi gerek Evet katırmış Kudüs'e nereye işte Oraya giriyorsa Katır üstünde girmiş Bunun He. bir anlamı olsa gerek He. Serçeler gibi tıpkı He. Onlardan daha değerli olmasak Serçeler olmazdı Serçeler mi Yutuyorsun. Met. Serçe filan değilmiş onlar. Yani bizim değerimiz mi gösteriyor bu? Şimdi. Kezek istiyor muydun sen? Ne durdun? Bir şey mi diyeceksin? Hı. Hı. Hı. Ne durdun halde? Evet ay. Çok fazla. Ilik kadar? İliklerine kadar mı? Evet. İlik. Ilikle hayvan. Üstümüzdekileri dolaba koyar. Sonra giyeriz geçecekler bize. Kolunu... Kolunu dola boynuma. Bana iyi davran. Ah, oh, Dan. Bütün gün hep aynı plak. Bomboş, koca evde bir başı. Çok yaşlı bir kadın olmalı artık. Ölüp mü genç kız? Ağlıyor musun? <gülüyor> Ağlıyor musun? Evet! <gülüyor> Yarınki kim? Hani şu yaptığı işi hiç söylemeyen adam mı? Hayır. Hardy'ye Kim peki? hadi Bağız, Bağız evlilik mi? Yoo. Hatırlarsın öldü o adam. ilgisi yok. Söyledim okuyacağım Kicabet'in adını. Yıkılanların kolundan tuttu tanrı ve eğlenleri kaldırdı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Jerry. Düşürmüşsünüz. Dur canım. Bekle biraz. Neredeyse kan canağına dönmüş yüzü. Bir şey düşünmüşsünüz efendim. Bay Beryl arkamızdan koşturmamı söyledi. Göster bakayım. Ne bu? Benim değil ben, herhalde. Benim ne değil. Bu? Benim değil. <Gülüyor> Bay Beryl sizin olduğunu söyledi efendim. Topa benziyor. Top. Ver onu Ver. Nedir bu den? Üstümde taşıdığım bir şey. İyi de ne? Üstümde taşıdığım bir şey! Bende ufak para yok. Sende var mı? Hiçbir şey için para yok bende. Bozukluğumuz kalmamış Jerry. Pazartesi günü Bayroni'yi hatırlat da bu zahmetine karşılık bir peni versin sana. Peki efendim. Yaşıyor sana. Başüstüne efendim. Jerry. Jerry. Gecikme neymiş? Duydun mu? Tren neden gecikmiş? Ne evren gecik? Gel hadi hadi! Neymiş Jerry? Şeymiş bir... Zahat bırak çocuğu! Hiçbir şey bildiği yok! Hadi. Neymiş Jerry? Küçük bir çocukmuş efendim. Ne demek küçük bir çocukmuş? Arabadan düşen küçük bir çocukmuş efendim. Demir yolun efendim. Eee... Pekarlıkların altına efendim. Kıranlar adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Samuel Becket. Çeviren ve radyoya uyarlayan Aziz Çalışlar. Yöneten Alev Sezer. Efektör Erhan Mesudoğlu. Oynayanlar: Bayan Roni Sunar Selen, Cristy Ertuğrul İlgin. Bay Taylor, Bilge Zobo, Bay Sılokum, Bekran Tommy, Tunç Günbay, Bay Bare, Uğur Taş Demir, Bayan Fit, Seray Düşen Kalkar, Kadın Sesi Ayten Uncoğlu, Dolly, Eşber Güvenç, Bay Roni, Nüvit Özdoğru. Radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın.